Ben namazdayken çocuk çok muziplik yapıyor. Ee, bir yere kadar dayanabiliyorum. Bazen gülesim geliyor ve gülmemi tuttuğum için kendimi zorlayınca tıslama gibi bir ses çıkıyor. Bu namaza mani midir ya da abdestime bir halel getirir mi? Bu mevzuda üç husus var. Birincisi kahkahayla gülmek. Kahkahayla gülmek ihtiyarda. İmam Mevsili rahmetullahi aleyh bunu kıymetlendirirken buyuruyor ki yanındaki duyuyor gülmeni. Eğer kahkaha olur, yanımızdakiler, çevremizdekiler gülmeyi duyarsa, o zaman hem abdest, hem namaz bozulur. Eğer sadece kişi güldü, kendisi duyduysa ad-deh diyoruz buna, gülme kendi duyuyor, başkası duymuyorsa o zaman ne bozulur? Namaz Hı. bozulur. Fakat bir tebessüm var, dudakta ses çıkmıyor. Sadece tebessüm var, sadece mahza tebessüm var, ses yok, kendi de duymuyor. O zaman abdest de bozulmaz, namaz da bozulmaz. Kahkade hem abdest hem namaz bozulur. Gülmede kendimiz duyuyorsak sadece namaz bozulur, abdest bozulmaz ama namazın içindeyse. Namaz bozulur, abdest bozulmaz, tebessüm de Abdest de bozulmaz, namaz da bozulmaz. Namazın dışında kişi güldü, yandakiler duydu, abdest bozulur mu? Bozulmaz. Namazın içinde yanımızdakiler duyarsa o zaman hem abdest hem namaz bozulur. Üç aşama var. Tamam Evet. Burada tıslama demiş yani gülme. Yani eğer gülme kendi duyuyorsa namaz bozulur. Evet. Ama varsa bir ses oluştuysa bozulur eğer ses yok sadece bir tebessüm varsa o zaman bozulmaz peki o çocuk e, yani namaz kılanın e, kimsenin dışındaki bir kimseye delalet ediyor mu yani güldü yanında çocuk var akıl bali değil onun duyup tabii, duymaması birisinin duyabileceği kadar yani gülüyorsa birisinin duyabileceği kadar gülüyorsa evet